1757 numaralı konunun devamı, daima hakkı söyleyiniz ve hak ile tanınmaya çalışınız, hakla amel edip onu savununuz, emaneti yerine getiriniz, sizinle ilişkilerini kesen akrabalarınızla ilgilenip onlarla ilişkinizi kesmeyin, sizi mahrum bırakıp yardım etmeyenlere dahi ikramda bulununuz, söz verdiğiniz zaman onu mutlaka yerine getiriniz, hükmettiğiniz zaman adaletten asla ayrılmayınız, atalarınızla övünmeyiniz, Birbirinize kötü lakaplar takıp insan haysiyetini hiçe sayan şakalar yapmayınız, birbirinizi öfkelendirmeyiniz, zayıflara, mazlumlara ve borçlulara, Allah yolunda cihat edenlere, yolda kalanlara, yardımınızı rica edenlere, esirlere yardım ediniz, dul kadınlara ve yetimlere merhamet gösteriniz, aranızda selamı yayınız, size selam verildiğinde aynısıyla ya da daha güzeliyle karşılık veriniz, Günah ve düşmanlık üzerinde değil bir, iyilik ve takva üzerinde yardımlaşınız, azabı çetin ve dayanılmaz olan Allah'tan korkunuz, misafire ikramda bulununuz, komşularınızla iyi geçinip onlara iyilik yapınız, hastaları ziyaret edip cenazeleri teşhi ediniz, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz, ey insanlar, dünya bize sırtını dönmüş, giderek uzaklaşmakta, ahiretse her an biraz daha yaklaşmaktadır. Bu dünya ahirette yapılacak olan bir yarışın hazırlık yeridir. Bu yarışta geçenler cennete, diğerleri ise cehenneme gireceklerdir. İnsanlar bugün ecellerine doğru hızla akıp gitmekte olan günlerini yaşamaktadır. Kim bu günlerde Allah için ihlasla ibadet eder ve onun yolunda çalışırsa o kişi çok güzel bir amel işlemiş ve arzusuna ulaşmış demektir. Kim de bu konuda kusur gösterirse amelleri boşa çıkar ve zarar eder. Bolluk ve darlık zamanlarınızda Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ediniz, bir isteğinize kavuştuğunuzda Allah'a şükrediniz, fakat O'nun azabından asla emin olmayınız, hoşunuza gitmeyen bir durumla karşılaştığınızda da Allah'ı zikrediniz, ama Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz, Müslümanlara en güzel şeyleri vadeden Allah Teala şükredenlere de nimetlerini artırmayı vadetmiştir. Ben bugün cenneti istediği halde gaflet içerisinde bulunup bu konuda hiçbir gayret göstermeyen, cehennemden kaçmak isteyip de kıllarını dahi kıpırdatmadan uyuyanlara şaşıyorum, kendisine hakkın yarar sağlayamadığı kişi batıldan zarar görür, doğru yoldan sapan kişi dalalet, sapıklık, seline kapılır, yakinden, kesin bilgiden, yararlanamayan kimse şüphe bataklığına saplanır, Sizlere bu dünyadan göç etmeniz emre olunmuş ve azığınızın da nelerden ibaret olduğu haber verilmiştir. Sizin için en çok korktuğum iki şey vardır. Birincisi ulaşılması imkansız uzun emellerde bulunmak, ikincisi de nefsin hevalarına tabi olmaktır. Uzun emellerin sana ahireti unutturur. Nefsin hevasına tabi olmaksa haktan uzaklaştırır. Unutmayınız ki dünya sırtını dönüp gitmekte ahiretse gittikçe yaklaşmaktadır. İkisinin de evlatları vardır. Gücünüz yettiğince ahiret evlatlarından olmaya çalışınız, dünyanın evlatlarından olmaktan sakınınız, çünkü burası hesap yeri değil amel ve çalışma yeridir, ahirette ise çalışma yoktur, sorgu ve hesap vardır.